Açık Radyo 94.99 Bilgi Çağın Hukuku Programı'na hoş geldiniz. İyi günler, iyi haftalar. Güzel bir pazartesi dileğiyle sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ee, hemen konuya gireceğiz. Bugün konuğumuz Sayın e, Doçent Doktor Mete Tevetoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Sayın Tevetoğlu'nu eski dinleyicilerimiz hatırlar. E, Bilgi Çağın Hukuku Programı'nın... E, gedikli konuklarındandır kendisi geçmiş yıllarda değil mi yayın dönemlerinde. E, bugün onu davet etmemizin nedeni e, hem bazı dinleyicilerimizden hem de bilgi çağının hukuku konusuyla ilgili dostlardan sıkça aldığımız bir talep var. O da internet üstündeki içeriklerin. ...çalınması, izinsiz kopyalanması ve e, bu konuda ne yapılabileceği... ...hukuk yollarına gidilmesinin işe yarayıp yaramayacağı gibi hı hı. sorular alıyoruz. E, Sayın Tevetoğlu e, bu konuda bizimle son gelişmeleri ve bazı yasal düzenlemeleri hı hı. konuşacak değil mi? Evet. E, tüketici hukuku konusundan o açıdan bakacağız. Bir de basın kanunu açısından bakacağız. Evet. Ee, buyurun o zaman. Ee, şimdi şey tabii bilişim çağındaki gelişmelerle beraber içerik hırsızlığı meselesi bunu biz çünkü üst başlık olarak içerik hırsızlığı kavramı altında ifade ediyoruz. Çok sık ve yaygın bir şekilde karşımıza çıkan bir e, durumda ve giderek de bunu istatistikleri artıyor bu konudaki uyuşmazlıklar şikayetler artıyor. Çünkü az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir web sitesinden içeriklerin, görsellerin, fotoğrafların, yazıların, blogların bir anda asimetrik bir şekilde çoğaltılarak, kopyalanarak başka web sitelerine aktarıldığı ve haksız bir şekilde kullanıldığına ilişkin şikayetler eskisinden daha fazla gündeme gelmeye başladı. Bu da tabii internetin kullanım yaygınlığının artması ve belki de yerel web sitesi girişimlerinin, e-ticaret girişimlerinin çoğalmasıyla bağlantılı uh -huh. bir şekilde ifade ediliyor. Tabii ki hukuk buna karşı kayıtsız değil. Hukukların hani yapılabilecek şeyler var. Fakat burada önemli olan şey kullanıcı bilinci. Bu içeriklerin takip edilmesi ve hakların koruması için etkin bir şekilde mücadele etmek. Neler yapılabilir diye düşünecek olursak da bunları somut örnekler üzerinden ilerletmek mümkün olabilir. Ee, bir kere hakkımız ne? Yani bizim e, bir web sitesine yazdığımız bir blog'un, bir yazının ya da kendi çektiğimiz bir fotoğrafın üzerinde bir hakkımız var mı? E, bu hak bize neler veriyor? Bunu tarif etmek lazım. E, bunların tamamı bizim 5846 sayılı fikir sanat eseri kanun kapsamında eser vasfı taşıyan unsurlar yaratılar. bunlara entelektüel mal varlığı unsurları diyoruz. Hı hı. Yani maddi olmayan insanın zihin gücüyle yarattığı, yaratıcı gücüyle ortaya koyduğu bir mal varlığı var burada. Aslında diğerlerine, diğer haklara göre daha kişiye sıkı, yakın. Çünkü onun kendi bireysel özelliklerini kattığı unsurlar. Bir yazı, bir şiir, bir deneme, bir fotoğraf, bir resim gibi ya da e, web sitelerinin HTML kodları veya alt yapısındaki diğer yazılım kodları, emir dizgeleri gibi. Bunların tamamının üzerinde kişinin fikrimülkiyet hakkı var ve özel olarak baktığımız zaman da e, o kişinin özelliğini taşıması şartıyla bunlar aynı zamanda eser olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla e, Picasso'nun ya da Dali'nin bir resmini bir kişiye nasıl izinsiz, benimdir diye e, lanse ederek e, piyasaya süremezse, ticarete konu edemezse burada da bir fark yok. Tıpkı burada bir resimde olduğu gibi, e, önlü bir ressamın resminde ya da bir yazarın e, romanında olduğu gibi e, bilgisayar programlarının kodları, web sitelerinin kodları, yazılımları ve içerikleri de e, onu meydana getiren kişinin e, tek başına üzerinde hak sahibi olduğu, mülkiyet hakkına sahip olduğu bir e, durumda. Söyle özetlenebilir evet tabi şimdi siz söylerken e, tek kişiden bahsediyorsunuz hı hı. hak süjesi evet, olarak evet. haklı olarak evet. ama mesela birlikte oluşturulmuş hı hı. içerikler var bloglarda olduğu evet. gibi bazı web sitelerinde olduğu evet. gibi e, benim esas bugün bu konuyu gündeme getirmek istememin sebeplerin son sebep de buydu hı hı. alternatif anne diye çok özenle eee 30-40 e, kişinin özene bözene yaptığı bir web sitesi var. B blog tarzında yapılmış ama e, birlikte oluşturulmuş bir içerik. Mesela oradan birileri habire içerik tırtıklıyor. Hı hı. E, ve onlar e, toplu olarak nasıl haklarını arayacaklarını merak ediyorlar. Düşünüyorlar. Içindeler. Bu e, bahsettiğiniz başka tarafından izinsiz kopyalama ve kullanımı gördükleri zaman tabii ki bunu düşünmek durumunda kalıyorlar. Bir, bir de kanıt durumu var değil mi? Tabii. Onun kendine ait olduğunu ispatlamak da evet. bir mesele aslında. İlk kısımdan Avniyan Hanım'ın söylediği birden fazla kişi bir penceresinden bakacak olursak birden fazla kişinin bir blogu yazması, bir kitabın bölümlerini yazmasından farklı değil. Dolayısıyla e, birden fazla kişi bir eserin üzerinde hep beraber hak sahibi olabilirler. Hı hı. Burada ikili bir ayrım var. Eğer bu bölümler birbirinden ayrılabiliyorsa zaten sorun yok. Herkes kendi bölümü üzerinde hak sahipliğini rahatlıkça ortaya koyabilir Tabii. ama bazen sizin söylediğiniz örneklerde mesela bir web sitesinin kodları oluşturulurken 4-5 kişi aynı anda farklı yönlerde hmm. kolektif şekilde meydana getirebilir. Burada el birliği halinde mülkiyet ettiğimiz durum karşımıza çıkıyor. Yani e, her birinin hakkı bütünün tamamına yayılmış olarak ...birbirinden ayrılmaz bir şekilde mevcut oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlardan herhangi birisi tek başına bir ihlal söz konusu olduğunda... ...ihlalde bulunanlara, kopyalayanlara, izinsiz çoğaltanlara karşı bir girişimde bulunabilir. Murat Bey'in de haklı olarak işaret ettiği bir başka nokta var. Hak sahipliğinin ispatlanması. Hı hı. Yani bunun size ait olduğunu ispatlanması. Bugün çok sorulan sorulardan birisi de bu. Şöyle bir yazı yazdım, böyle bir kod yazdım. Bunu nereye kaydettirebilirim? Ee, ve daha sonra bir başka kişi benimdir diye... Bir ...izinsiz bir şekilde kullanır, ele geçirirse... Nasıl ispatlayabilirim? Nasıl önüne geçebilirim? Aslında kısma? izninizle araya gireyim. Burada iki şey var. Bir tanesi sizin söylediğiniz işte bilinçli üretici ya da bilinçli hı hı. hak sahibi. Önceden benim bu er, yarattığım eser çalınabilir. Dolayısıyla ben bunu nereye nasıl kaydettirebilirim hı hı. sorusunu soruyor. Ve tabii orada e, yaptığınız şeyin e, güncellenme sıklığına ve ne kadar çok ürettiğinize bağlı olarak bir de bu kaydın maliyeti söz konusu. Hı hı. Ama çoğu zaman ne yazık ki benim de karşılaştığım durumlarda bana sorulan sorularda hı hı. da... E, ...bu işte tırtıklama fiili Avni kullandığı gerçekleşene kadar... Hı hı. ...ya benim işte eserim kopyalanmış diye ne kadar... ...kimsenin aklına bunu kaydettirmek gelmiyor. Evet. Ve ondan sonra kayıt olduğu zaman da... ...bu sefer kopyalanma işleminden sonraki bir kaydetme söz konusu... Evet. ...o zaman başka bir problemle karşılaşıyoruz anladığım kadarıyla. Doğru doğru kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü daha sonra yapılan bir kayıt... E, ...tarih itibariyle... O tarihten önce bunun o kişinin elinde olduğunu ispatlamaya yetmeyebiliyor. Aha. Böyle evet. bir sorun var. Fakat eser sisteminde de tescil yöntemi yok. Yani gidip bir sicile bunu kaydettirme gibi bir durum söz konusu değil. Zaten eserleri işte markadan, patentten, tasarımlardan... Ayran. E, ayran, temel özelliklerden birisi bu şekil zorunlu olmaması ve kolay hmm. hak sahipliği hmm. meselesi. Bunun dışında tabii insanlar özellikle Murat Bey'in de duyandığı gibi bilinçli üretici ve bilinçli kullanıcılar kendi sistemlerini geliştiriyor. Nedir bu sistemler? Teknolojik koruma tedbirleriyle dediğimiz tedbirler. Yani e, burada bir takım e, teknolojik yöntemlerle kendi ürettiği ürünü, e, yazıyı, içeriği, materyali... Koruyacak, takip etmesini sağlayacak olan teknolojik tedbirleri alıyorlar. Basit bir örnek vereyim, işte Çin'den aldığınız bir DVD'yi Türkiye'ye getirip buradaki e, kodurlarda ya da işte DVD okuyucularda kullanamıyorsunuz çünkü ülke dışında bunun çoğaltılmasını engelleyecek bir e, yazılım ve kodlamayla bunu engelleme çalışıyor oradaki üretici. Dolayısıyla bölge bölge kodurlarla bağlantılı olarak, cihazlarla bağlantılı olarak bunların tedbirlerini almak bir koruma tedbiridir. Aksan şu Çin'e ya asırlardır bütün dünyayı taklit etti kendisi. Şimdi böyle tedbirler mi oluyor? Sadece Çin özelinde değil bu. Pek <gülüyor> çok, çok bölgede var. Enteresanmış. Yok, bu kopyalamanın daha doğrusu herhangi bir müzik ya da daha çok film eserinin bölgesel olarak çalışması, diğer bölgelerde çalışmaması aslında Çin'in yarattığı bir teknoloji. Daha değil. çok yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı bir teknoloji. Tabii. Çin bunun üreticisi hatta tam tersine, burada ne yazık ki hak veriyorum. Çin'de üretilen ya da dünyanın herhangi yerinde üretilen DVD player'ların... Meteben'in örneğinden devam edersek hemen hepsinde belli bir e, özel bir kod e, ya da bir tuş e, sıralaması var. O tuş sıralamasına basarsanız sizi sadece Türkiye'deki devletleri çalıp Amerika'daki ya da içindeki divitleri çalmama özelliğini kapatabiliyorsunuz. Artık her yerdekini rahat rahat çalmaya göstermeye başlıyor. E, Tabi birbirini takip eden bir şey var, süreç var burada ama e, örnekten hareketle söyleyeceğimiz aslında temel fikir şu. Koruma tedbirlerini teknolojik olarak bireyler kendileri almaya başlıyor eserler söz konusu olduğunda. Çünkü e, buna ihtiyaçları var bir yandan. Dolayısıyla e, işte bir watermark sistemini kullanıp e, bir yazıya, stenografik sistemler e, ve yöntemler kullanarak bir resme, bir resmin bir yükseliğine e, bir takım işaretler koyup o görselleri takip etmek bunu sağlayan sistemler ve yöntemler mevcut. Fakat bunlar hepsi kendi tedbirini alma kısmı bir de bazı web siteleri çıktı i̇şte yazınızı, kodlarınızı programınızı yükleyin, biz buradan kayıt ve tescil yapalım ondan sonra delil üretelim şeklinde hizmetler sunuyorlar ben bunlara çok güvenilir bulmuyorum şu aşamada çünkü hani karşınızdakinin kim olduğunu bilmiyorsanız meselesi var bir ikincisi o kişi tarafından bunların tekrar piyasaya sürüp sürülemeyeceğine dair bir taahhütle karşı karşıya değilsiniz ve buradaki böyle bir delil hukuken mesela muhtemel bir uyuşmazlıkta sadece çok basit takdiri bir emare vasfına sahip olacak yoksa tek başına bir şeyleri ispatlama yeterli olmayacak. Dolayısıyla biz genelde üst segmentte ticari yatırıma konu edilmiş olan projeler söz konusu olduğunda ya noter kanalıyla içerik ve projenin tespiti yöntemine gitmeyi önderiyoruz kişilere yahut mahkeme kanalıyla bazen işte demolar oluşturulmuş programlarda vesaire mahkeme kanalıyla delil tespit edildiğimiz bir yöntemle belli bir tatil, belli bir içeriği bu kişinin elinde oldu ait olduğunu ispatlayan bir tespit yöntemi ediyoruz. Tabi e, amatör ...geliştiricilerde bu biraz problem olabiliyor. Çünkü bunun bir takım maliyetleri var ve maliyetlere katlanmak o aşamada pek de mümkün olmayabiliyor. Bir de İki... yöntemi bilmiyor olabilirler. Tabii yani tabii. bir grup insan oturmuş akıllı bir içerik üretiyor. Yani annelerin işine yarayacak Hı -hı. içerik. Akıllı akıllı yazılmış profesyonel metinler. Nasıl yani yazılı metni nasıl önden... Korusunlar o insanlar. Bir de korumak gereklinin akıllayamıyorlar neyse ki. Zaten tabii. başlangıç noktamız o. Ee, bir zamanlar kullanılan, artık teknolojik gelişmelerle azalan benim çok hoşuma giden bir yöntem var. Ne kadar geçerliydi, emin değilim ama yani danışmak istiyorum. Tabii. Ee, bunu bildiğim kadarıyla işte müzisyenler yapmış bir dönem, e, işte şairler yapmış, işte kendi yazısını yazanların da yaptığını <gülüyor> biliyorum. Buradaki problem demin söylediğiniz noterle tescil gibi yöntemlerin çok pahalı olması. Hı hı. Bu insanların yaptığı yöntemlerden bir tanesi kendi yazılarının bir çıktısını alıp... ...kendilerine tahyütlü olarak göndermek ve sonra tahyütlü mektubu açmamak. Hı hı. Çünkü tahyütlü mektubun üzerinde PTT'nin basmış olduğu bir damga var... Hı hı. ...ve açılmadığı sürece o damganın içinde o zarfın olduğunu ifade ediyor. Hı hı. Herhangi bir olay durumunda... Herhalde bir bilik yönde ya da mahkeme önünde belki de açılıyor bu zarf hı hı. üzerindeki tarihe bakıp. Dolayısıyla içindeki evrakın o sırada orada olduğunu yani o tarih itibariyle o kişide olduğunu kanıtlamaya gayret ediyorlar. Evet bu çok eski bir kuralın aslında buraya uyarlanması makul ve mantıklı bir yanı da var. Çünkü kural şu malumunuz aksi ispatlanana kadar her türlü resmi kayıt karineten doğru kabul edilir. E, sicil kayıtları özellikle tabi burada bir sicil kaydı yok ama PTT'nin kayıtları var ya da posta servisinin Hı -hı. kayıtları var dolayısıyla bu az önce bahsettiğim örneğe göre biraz daha kuvvetli bir delil vasfına sahip açıkçası e, onun yeni bir yöntemini de işte kendi kendine e-mail gönderip e-maili açmayıp e yapanlar var. Geçenlerde biz bunu konuşurken bunu yaparken güvenli elektronik imzayla alıcı ve kullanıcı arasında böyle bir gönderim yapıldığında en azından bunun daha kuvvetli bir delil olabileceği şeklinde bir tartışmaya girmiştik. Güvenli evet. elektronik imza. Evet kullanıcı Değil ve mi? alıcının güvenli imza kullanıcısı olduğu ihtimalde tıpkı eskiden bu kendi kendine posta iade ile taahhütlü göndermede olduğundan belki de daha kuvvetli bir ee, delil üretilebileceğine dair bir tartışma yaşadık. Benim görüşüm de bu yönde şu anda. Şimdi şunu... E Teknolojide sizler kadar sofistike bilgisi olmayanların anlayacağı hale getirelim lütfen. Ee, bir grup insan demin de söylediğim gibi oturmuş akıllı ve yararlı içerik üretiyorlar. Onun kendilerine ait olduğunu, nun delillerini hazırlamak için ne yapsınlar? Evet resmi olarak bir noterden tespit yaptırabilirler. Notere başvurduğunuzda sunduğunuz... O dökümanı... uzun iş dedik. Çok uzun değil aslında. Yani yarım saatlik bir iş ama e, maliyetli olabilir. Bir, ne yazık ki. Yani. Yöntem Maliyet olarak maliyetli şey. olabilir. Bunu pek tercih etmiyorlar. Maliyetinden dolayı insanlar. Çünkü kağıt başına, sayfa başına ücret ödeniyor. Tamam. İkinci yöntem mahkemeden tespit yaptırmaktı. Buna delil tespit ediyoruz. Mahkemeye o da uzun iş. Başvurup orada da ee, yine bir uzman bilirkişi kanalıyla tabii onun maliyetleri var. Ortalama maliyeti de söyleyebilirim bilmiyorum. Söyle. E, uygun Elbet, olursa, Elbet, Yani evet. Bugün bir delil tespiti yaptırmak bilirkişi cüretiyle beraber bin lira bin beş lira civarında bir maliyete sahip açıkçası. O da bazen çok maliyetli geliyor Doğru. insanlara. Evet. Birden fazla ürün oldu da hele. İn ben, i̇nternet üzerinde bir, evet, bir çözüm var. Evet güvenli elektronik imzayı <gülüyor> diyorum konuşalım <gülüyor> esas. Onu orada yapmaları daha kolay. Çok tabii, daha kolay. değil mi? <Gülüyor> Bununla ilgili bir takım servisler var. Hani isim vermek istemiyorum reklama girmemesi açısından. Çünkü sonuç olarak bunlar da ücretli servisler. Evet. Ama orada yapılan şey şu. Bir bu tip işte sizin eserinizin o gün o tarih itibariyle sizde olduğunu onaylayan, tasdik eden hizmetler. Söz konusu hizmetleri... Alabilmek için işte bir yere üye oluyorsunuz. Hı hı. Oradan belli sayıda kontrol alıyorsunuz, işte para karşılığı her seferinde olabilir vesaire. Daha sonra dosyalarınızı oraya e, göndermenize gerek kalmadan dosyaların bir özeti çıkartılıyor bilgisayarınızda ve o özeti tarih ve saat bilgisi ekleyerek yani teknik adıyla zaman damgası ekleyerek karşı taraf imza alıyor ve bu mahkemede hani gayet somut bir delil olarak kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar ama hep iş mahkemeye entikal iyi takdirde. iyi konuşuyoruz hala. Evet, evet. Ee, i̇nsanların sorduğu şey şu. Bu işi mahkeme yoluyla, hukuk yoluyla çözmeye kalkışsak sonuç elde edebilir miyiz? Buna değer mi değmez mi? Yani adam geliyor senin koyduğun içeriği kopyalıyor izinsiz. <gülüyor> ee, genellikle bulamıyorlar da kim olduğunu kopyalamayı yapanın. işte internette whoizlerden filan bakıp bir Kıytırık e-mail adresi buluyorlar. İşe yaramıyor. Yani bu soruya cevap vermemiz önemli bu programda. Ee, şimdi bir içeriği izinsiz kullanan kişiyi takip etmek, tespit etmek tabii takım zorluklar barındırıyor. Fakat imkansız değil. Ee, ve bunu profesyonel bir takiple yapmak gerekir. Yani amatör bir takiple çünkü bir yere kadar girebilirsiniz hakikaten. Bizim karşılaştığımız örneklerde biz bu takipleri bazen haftalarca, aylarca sürdürüyoruz. Gerçekten bulmak zaman istiyor ve emek istiyor. Gerçekten de sabır istiyor. Dolayısıyla ben yarım saatte bu işi çözeyim. Benim içeriğimi kimler ne kadar kopyalamış, hangi sitelerde ve sahipleri kim tespitini yapmak yarım saatlik bir iş değil tabii ki. Bunun için profesyonel bir hizmet alınmasında fayda var. Fakat kişi kendisi zaman ayıracaksa buna o zaman oturacak ve bunları bu içerikteki siteleri takip edecek maalesef. Onun dışında bir yöntem ben şu anda ee, hatırlayamıyorum. Bir adım geri gidip başka bir şey de ben söylemek istiyorum izin verirseniz. Buradaki problemlerden bir tanesi de bizim içeriğimizin bir başkası tarafından kopyalandığından nasıl haberdar olacağız? Yani birisi gelip bize söylediğinde mi haberdar olacağız? Hı hı. Şimdi bu bir yazıysa nispeten kolay. Zaman zaman bir arama motoruna girip. Kendi yazımızın hani bir iki cümlesini aratırsak o yazı sadece bizde mi çıkıyor ya da başka yerlerde benzeri ya da aynısı çıkıyor mu diye bakıp görüyor olabiliriz. Hı hı. Ya da bunu bir alarm haline getirip şey yapmak mümkün olur. Ama bir fotoğrafta hani fotoğraf aramak daha yavaş yavaş gelişen bir teknoloji ama o kadar kolay değil. Evet. Ee, ya da bir müzik eserinde bir video eserinde çok daha zorlaşıyor. Ne e, yapıyoruz? Bir de bunu bilinçli yapanlar var Murat Bey. Yani e, mesela benim karşılaştığım bir örneği sizinle paylaşayım. Buradaki e, tanıştığımız kişi kendisi bir fotoğraf çekmiş. Bu fotoğraf kış vakti e, Beşiktaş iskelesinde e, tarihi yarımadaya doğru ilerleyen bir vapurun arkasındaki martılar, yağan kar ve gerçekten iyi bir kompozisyon. E, ve bu kompozisyon oluşturduğu fotoğrafını da e, Google görselleri yüklemiş. Yüklektikten sonra da bu görseli kimin kullandığını profesyonel bir şekilde takip ediyor. Bu görseli bu ortamdan alıp kullanan 3 tane firma tespit etmiş. Bu firmalar kendi reklamlarında ve ambalajlarında bu görseli kullanıyorlar. Tabii. Ve hepsinden e, kendisine ait resmi izinsiz kullandıkları gerekçesiyle tazminat talep etti ve aldı. Yani bunu bir iş olarak benimseyen insanlar da var. E, takip etmek isterseniz edebiliyorsunuz. Ha, onun dışında fotoğrafınızın ya da bir görselinizin e, izinsiz kullanımını takip etmek için hakikaten teknoloji koruma tedbirlerini almanız lazım. Yani o fotoğraf takip edeceğiniz bir teknolojinin olması lazım. Ben o kısmına o kadar hakim değilim maalesef yani nasıl takip edersiniz kısmına. O burada bir beyefendi bilgi güvenlikçisi. Evet. Murat Bey'in de detayları doldurabilir bir nokta. herhalde. Memnuniyetle. E, fotoğraflarda yapılan şeylerden bir tanesi işte sizin de az önce söylediğiniz gibi fotoğrafa filigran koymak. Filigran aslında ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi fotoğrafın üzerinde gerçekten işte bir büyüteşle baktığınızda görebileceğiniz görsel bir filigran. Diğeri de fotoğrafın içine dijital olarak e, işlenen, siz baktığınızda herhangi bir e, resimde değişiklik yapmayan ya da ...bir gözün anlayabileceği değişiklik yapmayan... Evet. ...ama arka tarafta o fotoğrafın içine bir takım... ...o fotoğrafın metadadası dediğimiz yere bir takım bilgiler koyan... ...ve aramada bulmayı kolaylaştıracak bir yapı söz konusu. Tabii internet çok büyük bir ortam, sürekli de büyüyen bir ortam. Dolayısıyla bütün interneti tarayarak... ...bizim o fotoğrafımız herhangi bir yerde kullanılmış mı sorusunun cevabını... ...bizim bireysel olarak vermeye çalışmamızın anlamı yok. Zaten bu işi yapan arama motorları var. Eğer... Fotoğrafı internete koymadan önce bu tip bir şey yaptıysak yani metadata'ya bir şey eklediysek daha sonra o metadata'yı aratarak dönüp içeride bu bizim fotoğrafımız bir yerde kullanılmış mı diye görüp takip etme şansımız var. Evet. Burada tekniği zorlayan şöyle bir nokta var alan kişi fotoğrafı birebir aynen kullanmazsa fotoğrafın üzerinde herhangi bir fotoğraf değiştirme edit etme işte rengiyle oynama vesaire vesaire gibi bir yazılım kullanarak bir takım değişiklikler yaparsa. Çok büyük olasılıkla fotoğrafın içindeki bu meta data dediğimiz yeri de değiştiriyor, bozuyor oluyor. Aslında fotoğrafı orijinalinden de bir anlamda çıkartıyor. Hukuksal olarak o fotoğraf hala kimin fotoğrafıdır tartışmasını ben yapamam, sizler yapabilirsiniz. Ama teknik olarak bulmak neredeyse çok zor hale geliyor o noktadan sonra. E o zaman bir faydası da olmayabiliyor demek ki meta data komanın. İşte bir noktadan sonra olmuyor ama çoğu zaman fotoğrafları alanlar fotoğrafları alıp ...en fazla enini boyunu birazcık hani kendi ihtiyaçlarına göre kırptıktan sonra... ...direkt kullanma yoluna gidiyorlar. Hı hı. O zaman ya, metodata işe yarıyor. Yazılı içerikte de ona benzer teknikler geliştirilmiş. Ben geçenlerde bir yerden bir şey böyle copy paste yaptım küçük bir paragraf. Aa bir de baktım paste ettiğim sayfada altında onun olduğu kaynağın adı yazıyor. İşte bilmem nereden alınmıştır, bilmem kime teşekkür ederiz diye. bizim şeye sordum web admin'e dedim. Bu nasıl bir teknoloji? Bu çok hoş bir şey. Yani biz de yapalım kendi metinlerimize. O bile bilemedi. Bu yeni bir şey dedi yani. şey de var aslında akademide kullanılıyor o yazılım. Tezleri teslim ederken çalışanlar işte yüksek lisans, doktora tezlerini bu yazılımdaki şey metini elektronik olarak teslim etme zorunluluğu var. Teslim anlar elektronik metin yazılıma atıldığında metin üzerinde inceleme yaparak program hangisinin alıntı olduğu hangisinin nereden alındığını işaretleyip size gösteriyor. Evet evet ama o hani makul kullanım hmm. dozunun üstüne çıkmış olanları tespit etmek için değil mi? Yani Yok. bir iki cümle aynen koymaya sınırı vardır. E, tabii tabii. Fair use dediğimiz. Tabii tabii tabii. Yani ne zaman alıntı ne zaman hırsızlık meselesi. Evet. Bu benim dediğim ne alırsan al bir cümle dahi yazsa. Otomatikman öyle bir yazı çıkıyor altında. Böyle evet. bir şey. Bu az önceki şeye bir ufak ekleme yapabilirim. Eser, tescil, hak sahipliği meselesinde bir de bizim Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Telif İşleri Müdürlüğü var biliyorsunuz. Bu da bandrol ile ilgili işlemleri takip eden bir müdürlük. Burada da evet. bandrol için ön şart eser işletme belgesi almaktır. Eser işletme belgesi de başvururken bir takım formlarla yapılan başvuru çok maliyetli bir başvuru değil. Fakat kişiye... ...o eserin o tarihte elinde bulunduğunu... ispatlamaya yayan resmi bir kayıt. Bir tane tane söylemedim Ne belgesi? Eser işletme belgesi. Eser kayıt. işletme belgesi. Evet, Bandrol tamam. almak için buna ihtiyacımız var. Bunun için de her tür eser işletilebiliyor mu? Yani bunun bir... ...görsel, yazılı... E, ...ya da hareketli video... ...olabilmesi mümkün mü? E, videolar sinema eserleri... müzik eserleri için geçerli temel olarak. Ama e, tabii şeyler için de... ...geçerli. Romanlar... Ee, bunun gibi güzel sanat için de geçerli, ama mesela işte bir e, mimari proje için geçerli değil. Çünkü bandrollenebilecek, üretilip yayına konu edilebilecek olan ürünlerde e, bir e, temel. Şimdi son bir, bir iki dakikadayız. Ee, oysa uzun uzun tüketici kanunu nasıl değişiyor, neler ne yenilikler geliyor, <gülüyor> neler değişiyor, yu <Uyuyor> konuşacaktık <gülüyor> ama bu fikir hırsızlığı ağır bastı program neredeyse bitmek üzere. Çok hızlı rica etsek Sayın hı hı. Tevetoğlu ee, Tüketici koruma kanunu, tüketici kanunu neler getirecek değişiklikle? Tüketici kanunu devrim niteliğinde değişiklikler yani daha doğrusu taslak değişiklikler öneriliyor. Ee, bunun içerisinde tüketici kanununun kapsamına pek çok sözleşmenin dahil olması var. Eser sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, imsarlık sözleşmesi, bankacık sözleşmeleri gibi kapsamı çok genişleyecek. Ee, ve. Ee, tüketiciye her türlü bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı ile verilebileceğine dair bir düzenleme içeriyor. Dolayısıyla eskiden kağıtla verilmesi gereken bilgilendirme formu, cayma hakkı şartları gibi şartların tamamı e, bir kalıcı veri saklayıcısı ile verilmekle yerine getirilmiş sayılacak. Kalıcı veri saklayıcısı olarak da internet ortamı da budur diye bir tarif olduğu için artık e-ticaret siteleri ayrı bir bilgilendirme e, ...formu kullanmadan web sitelerine bunlara yer vererek işlem yapabilecekler. Gibidir. Tabii alıcı onları okursa faydası e, olacaklar. Kendisine teslim edilecek istediği zaman okuyabileceği şekilde teslim edilmesi hmm. e, zorunluluğu var. Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar geçersiz sayılıyor. Yani satıcıyla tüketicinin müzakere etmediği, e, müzakere ettiğini ispatlayamadığı şartları... ...haksız şart olarak kabul etmiş kanun tasarısı ve geçersiz saymış. Böyle bir e, değişiklik var. İlginç bir madde sipariş edilmeyen mal ve hizmetler bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü bir kişiye sipariş edilmeyen bir mal ve hizmet gönderilirse satıcı tarafından tüketici bunu ben sipariş etmedim diye bildirmek zorunda değil bir maddemize göre. Ve bunu alıp kullanırsa da kullanımdan dolayı bir bedel ödemek zorunda değil. Çok Sipariş etmediği bir ürünün gelmesi halinde yani alıcı satıcılara diyor ki sipariş. Edilmeden mal göndermeyin gönderirseniz ya da hizmet alıcı bunu tüketici alırsa hiçbir bilgi vermeden ve kullanırsa kabul ettiği anlamına gelmeyecek. Ve kullanımdan dolayı da size bir şey ödemek zorunda olmayacak şeklinde bir düzenleme var. Bu da son derece ilginç. Enteresan demek ki böyle durumlarda oluyor? Evet, evet ayıp. Oluyor ayıp. ki kanuna girmiş. Eskiden ayıptan dolayı ihbar etme bildirme zorunluluğu vardı tüketicilere bir külfet o kaldırılmış. Ayıptan Maldaki dolayı... ayıptan. Evet bir bildirim külfeti yok. İstediği zaman cayma hakkında kullanma... ...ayıp da bir 6 ay süresi yiyip... ...otuz gün altı aya çıkartılmış... Vay. ...böylece satıştan itibaren varsayılacak... ...bir de çok ilginç bir şey... ...belkiler de çok karşımıza çıkacak... ...kısaca özetlediğim için söylüyorum... ...karşılaştırma reklam serbest bırakılmış... evet ilginç hakikaten... Evet. ...peki o zaman... E, ...maalesef süremiz doldu... E, ...bir başka programda inşallah... ...bunların daha ayrıntılarına gireriz... Hı -hı. ...sevgili MTT Vetoğlu... Burada alaslandık diyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.